Bir türlü konsantre olup da yani devamlı suretle üst üste 10 gün, 15 gün namaza devam edemediğini yazmış izleyicimiz. Fakat namaz kılma noktasında içinde böyle bir çırpınış var. Bunu ifade etmiş. Hocamız ne tavsiye eder, neler yaparsak namaza olan devamlılığımız artar. Nasıl bir hassasiyet kazanırız? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve Salat ve Selamü Muhammedin Ve ala alihi ve ve Sallam Aleyhi ve ba'd. Bir kul olarak, Hak Celle ve olarak Aleyhi ve Sallam Aleyhi ve Sallam Hazretlerine secde etmemiz, ruku etmemiz ve kıyamda onun huzurunda durmamız kadar bizim için bahtiyarlık olan hiçbir şey yoktur. Evet hocam. Çünkü Rabbimizin hem rububiyetini yaratıcı olduğunu terbiye edici olduğunu rızıklandırıcı olduğunu hem ibadet edilmeye layık tek bir Zat-ı olduğunu itiraf etmiş oluruz. Bunu gönlümüzde itiraf etmiş oluruz. Kalıbımızla bedenimizde de bunu tasdik etmiş oluruz. O nedenle ibadetlerimize çok önem vermemiz ve devamlı surette, devamlı surette ibadetlerimizi kaçırmamaya gayret etmeliyiz. Eğer hadisi şeriflere ve ulemamızın yazmış olduğu kitaplara bakarsanız namazı kaçırdı veya namazı kaçıran kişi şöyle şöyle yapar ibaresi yoktur hep. Ya ne vardır? Namaz bir Müslümanı kaçırırsa. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ ehlehu ve لَهُ Kim ikindi namazı, onu kaçırırsa, ikindi namaz, yani kişi ikindi namazını kaçırırsa demiyor. Müslümana hüsnü zan ediyor. Çünkü Müslüman meşru bir mazeret, yani çok büyük bir hastalık, bayılma, delirme veya savaş gibi Böyle bir hastalığı olmadığı vakitte namazlar ne yapar? Vaktinde kılar, kazaya bırakmaz. Onun için de namaz Müslüman'ı kaçırırsa, kimi ikindi namazı kaçırırsa, sanki o malını ve ailesini kaybetmiş gibi, bütün malını ve bütün ailesini kaybetmiş gibi olur diyor. O nedenle Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, وَالَّذ۪ينَهُمْ salavatihim hafizun velzihinuhum ala salavatihim muhafizun mesela Kur'an-ı Kerim'de evet, diyor ki müminlerin vasıflarını sayarken müminler namazlarını vakitlerinde kılmaya özen gösterirler ve vaktinde kılmayı muhafaza eder. Yani devamlı surette vaktinde namazlar ne yapar? Kılarlar. Heh, o zaman şunun şuurunda olacağız. Benim bir yaratıcım var ve bu yaratıcım da kendisine ibadet etme benden istemiştir. Ben ona bu görevimi, bu kulluk görevimi düzenli olarak yapmalıyım. Bu şura erdiğimizde işte o zaman namazlarımızı kaçırmayız. Namaz da bizi kaçırmaz. Peki bu şura nasıl ereceğiz? Ben öncelikle kardeşlerime şunu söylerim. İnsanoğlu bedenini ağızdan besler. Beden ağızdan yediğimiz gıdalarla besleniriz. Bizim ruhumuz da kulağımızdan beslenir. Ruhumuz kulağımızdan beslenir. Ne demek kulağımızdan besler. Devamlı surette bu günümüzün hastalığı olan yalnız yaşamak, tek başına yaşamak, evde internet, televizyon, efendim iş hiç Müslümanlarla beraber olma, onlarla sohbet etme, onlarla birlikte bir e, iş yapma, işte katılma. bunlar tamamıyla neredeyse hayatımızdan çıktı. Özellikle burada şunu da vurgulamak istiyorum, hanımlarımızda. Kızlarımız, kardeşlerimiz de, bacılarımız da misafir kabul etmeyi adeta bir ziyafete çevirdiler. Siz birine misafir gitmek istediğinizde hazırlık olmadan kabul etmek istemiyor. 10 çeşit, belki de 5 çeşit, 6 çeşit işte, hazırlık Hastalar, yapıyor. Börekler, evet. Dolayısıyla hazırlık yapamadığında misafir kabul etmediği için çat kapı dediğimiz. Tamam ben geldim. Diyemiyorsun. Diyemiyorsun. O da kabul etmiyor. Randevu almanı bekliyor. İşte bu bizi ne yaptı? Ruhumuzun beslenmesini engelledi bu iki sebep. Televizyon, internet, işte kaste vesaire iş, evimiz tek başınayız. İnsanoğlu tek başına kaldığı vakitte ruhun beslenmesi durur. Bunun iki ameli bu. Birincisi bu, ikincisi de hanımlarımızın hazırlık yapma hastalığına müptela olmalısın. Bu hazırlıkları bıraksın. Bir çay yeter. Çay verebiliyorlarsa, çay veremiyorsa güler yüz ve tebessüm versinler. Bu iki am, bu iki faktörü ortadan kaldırırsak, o zaman sohbet başlar. Eskiden benim çocukluk yıllarımda, hemen hemen haftada iki sohbete katılırdık. Birisi bir konu anlatırdı, dinlerdik. Ondan sonra sorular sorulurdu, cevaplar verilirdi, konular tartışılırdı vesaire. Güzel bir bağ ve şuurlu nesiller yetişirdi. Biz şuurumuzu ve özbenliğimizi o toplantılardan kazandık. Demek ki kardeşlerimiz bu tür dini sohbetleri dini efendim öğrenim alanlarına devam edecekler ve bunu muhafaza edecekler. İkincisi de eğer bu kardeşimiz şuurlu bir mümin olarak kalmak, şuurlu bir mümin olarak yaşamak istiyor ise bu sohbetlerden dini eğitim vesaire bu işte konferansları vesaire bunların dışında kesinlikle lokmasına kardeşim helaldan temir edecek. Haram lokma Ağzına koymayacak, çocuklarına yedirmeyecek. Çünkü insanoğlu tabiatı beslendiği gıdayla orantılı gidiyor. Evet. Neyle beslenirseniz o size pozitif enerji veyahut da e, menfi bir enerji, olumsuz bir enerji yüklüyor. Pozitif enerjiyle yüklenirseniz pozitif işlere yönlenmeniz daha kolay olur. Menfi, olumsuz enerjiyle yüklenirseniz olumsuzluğunuz daha da artar, tembelliğiniz daha da artar. Onun için gıdanızı hem kendinizin hem çol çocuğunuzun gıdasını helal ve temiz olan şeylerden yapacağız. Kesinlikle şüpheli gıdalardan veya haram gıdalardan uzak durmaya gayret edeceğiz. Çünkü hani bir hadis-i de var ya duayla ilgili me'keluhu haram ve meşrabuhu haram ve melbesuhu, ve melbesuhu haram enna yüstecavüle yemesi içmesi, giyindiği üzerindeki elbisesi hep haramdan oluşmuş. Enna yüste cabuluhu. Ona nasıl icabet edilir? Onun için helal gıdalarla besleneceğiz. Bu etti iki. Üçüncüsü de insanoğlu adeta demir gibi kullanılmayan, işlenmeyen demir gibi pas tutar. Yüreklerimiz pas tutar. Onun için Müslüman olarak mutlak surette günlük bir virdimiz olması lazım. Mutlaka Kur'an'dan bir virdimiz olacak. Günlük Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Efendim ben manasını bilmiyorum. Manasını bilmeyebilirsin kardeşim. Öğrenmeye çalış, gayret et. Bu ayrı bir konu. Tercümesini vesaire oku, bu ayrı bir konu. Ama Kur'an ibadet niyetiyle günlük okunmalıdır. Bir Müslüman, bir Müslüman günlük hiç olmazsa, hiç olmazsa bir yaprak, iki sayfa Kur'an okumalıdır. İki sayfanın dışında da Allah'a sığınma ve sabah ve akşam virtleri dediğimiz virtler kısa illa çok uzun yapmasını gerekmiyor. Ama sabah olduğunda benim bir Rabbim var, beni kontrol ediyor ve benden bir şey istiyor. Bunun farkında olarak hayata başlayacak. Bu deneyle olur, zikirle olur işte. Kur'an okuyarak ve zikrederek. Akşamleyin de evine geldiği vakitte benim Rabbim var. Benim Rabbim benden istediklerini yaptım mı yapmadım mı bunu hatırında tutması için virdini yapması. Arkasından da nefsini murakabe etmesi. Acaba ben bugünü Allah'ın emrettiği şekilde geçirdim mi, geçirmedim mi? Bunun murakabesini yapacak. Acaba ben bugün Müslümanların lehine, akşama kadar kendimiz için çalıştık da acaba o arada Müslümanların lehine bir faaliyette, bir eylemde bulundum mu, bulunmadım mı? Yoksa insanlara ve Müslümanlara zarar verecek bir eylem mi oldu? Fayda verdiyse buna muvaffak kıldığı için Allah'a şükredecek. Eğer zarar verdiyse, kula verdiyse kuldan özür dileyecek, maddi hak ise onu sahibine bedelini iade edecek ve arkasından da tövbe istiğfar edecek. Ve sonuncusu da istiğfar, istiğfar, istiğfar. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz günahtan masum olduğu halde, korunduğu halde ümmetine öğretmek için ne diyor? ben günde 72 kez Cenab-ı Hak Celle Bağla Hazretlerine istiğfar ederim diyor. Nasıl bize mesaj Tabii yani. ki mesaj bizedir. Ümmetine günlük hayatlarında neyi yapması, neyin önemli olduğu, neyin üzerinde durmalarını ne yapmış oluyor, kendi şahsı üzerinden vurgulamış ve öğretmiş oluyor. Günde hiç olmazsa bir insan eline tesbih almalı, Müslümanların tesbihle gezmesi şeytanı kovmalar için en güzel bir vasıtadır. 33'lük bir tesbih hasım, 99'luk şart değil. Aklına geldiği vakitte elinde de çevirirken Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Estağfurullah dese onun için çok büyük bir kazançtır. Onun için günlük istiğfarına devam edecek. Allah'ın izni keremiyle, ilmi sohbetler veya işte dini sohbetler, helal gıda, zikir ve virt Kur'an ve özel zikirler sonra istiğfar buna devam ederse inşallah bu gafletten uyanır. Allah hepimizi hepimizi gafletten uyandırsın. Müminlere ve insanlara faydalı olmayı nasip etsin. Amin. Özellikle de, özellikle de Müslüman kimliği taşıyıp da İslam'ı kötü temsil etmekten de hepimizi korusun inşallah. Amin inşallah. Hocam. Çünkü çok evlatlarımız ne yazık ki üzülerek söylüyorum Müslümanım diye söylüyorlar. Ondan sonra da İslam'ı kötü temsil ettiği için ümmeti icabet ümmeti davet dediğimiz Krede Müslümanlar bizim halimize bakarak İslamla temas kurmaktan, onu araştırmaktan, onu öğrenip imana gelmekten ne yapıyorlar? Uzak duruyorlar.